5. Bölüm Ama doğrudan eve gitmedik. Diğerlerine kalabalıktan kaçabileceğimiz bir yol bulup bulamayacağımızı sordum. Onlarla ciddi sonuçlar doğurmayacak türden bir isyan, keşif ruhuyla benimle hemfikir oldu. Eno ıhsız olduğundan neredeyse adı gibi emin olduğu kestirme bir yol bildiğini iddia etti. Bir dakika kadar sonra hep birlikte nehrin yani ateş hendiğinin kıyısındaki sazlıkları takip ediyorduk. Arka bahçenin bu kesimi merkezin aksine temizlenmemişti. Belki de temizlenmesi mümkün değildi. Şeytanın arka bahçesi bir döngüydü. Haliyle mekanın temel çevresel özellikleri her gün sıfırlanıyor olmalıydı. Hendek daima kahverengi ve leş gibi kirli bir kurdele yandıracaktı. Havada asılı duran fabrika dumanı örtüsünü aşmaya başaran güneş ışıkları daima açık çay renginde olacaktı. Buraya kısılıp kalan ve sonsuza dek edecek manzaranın bir parçası haline gelen sıradan insanlar, şu anda önünden geçmekte olduğumuz gece konduruların pencerelerinden ve ara sokaklardan bizi şüpheyle izleyen perişan haldeki aç ve betbah insanlar olarak kalacaktı. Millard, şeytanın arka bahçesinin döngüye dönüştürüldüğü gün gerçekleşen tüm cinayetlerin, saldırıların ve soygunların bir haritası olması gerektiğini ve o harita sayesinde Tehlikeli yerlerden kaçınabileceğimizi söyledi. Ama hiçbirimiz öyle bir haritaya rastlamamıştık. Herkes sıradan insanların yaşadığı mahallelerden geçerken dikkatli olmaları gerektiğini bilirdi. Hal böyle olunca karanlık binaların yakınından geçmemek için hendeğin kenarına biraz daha sokulduk. Tabii kokusuna dayanabildiğimiz ölçüde. Arkadaşlarım sağa sola gergin bakışlar atmadığı zamanlarda yeni görevlerinden bahsediyorlardı. Çoğu hayal kırıklığına uğramıştı. Birkaçı barut gibiydi. Amerika'nın haritalarını çıkarıyor olmalıydım diye söylendi Milard. Perplexus Anamaloz şu anda o kahrolası harita departmanının başında. Eğer Yimbrainler yaptığımız onca şey için bize borçlu olduklarını düşünmüyorlarsa bile o bize borçlu. O halde doğrudan ona başvurmalısın dedi Halk. Öyle yapacağım dedi Milard. En o başlangıçtaki heyecanı geçtikten sonra... Ölü mektuplar ofisindeki işinin yüzde beşinin ölüleri diriltmekle yüzde doksan beşinin ise mektupları dosyalamakla ilgili olduğunu fark etmişti. Ruhlar kütüphanesinde kazandığımız zaferden sonra nasıl olur da bizi böylesine sıkıcı işlere verirler dedi. Yin hayatını kurtardık. Ya da o düzgün bir tatil yapmamıza müsaade etmeliler ya da bize emrimizde bir sürü insanın olacağı parlak işler vermeliler. Ben olsam öyle demezdim dedi Horus. ama sana katılıyorum. Kostüm departmanındaki çağ dışı giysiler uzmanının yardımcılığı mı? Hiç değilse bile Yimbri'nin konseyine izleyecekleri stratejiler konusunda danışmanlık yapıyor olmalıydım. Kuşlar aşkına ben geleceği görebiliyorum. Bayan Pregri'nin bize inandığını sanıyorum dedi Olive. İnanıyor dedi Brovin sorun diğer Yimbri'nler. Onlar bizi tanımıyor. Varlığımız onları tehdit ediyor dedi Eno. Bu görevler var ya bunların tek bir amacı var. O da bize bir mesaj vermek. Sizler hala yalnızca tuhaf çocuklarsınız. Emma yanıma sokuldu ve yan yana yürümeye koyulduk. Görev toplantısının nasıl geçtiğini sordum. Şuna bak dedi Emma. Çantasından dikdörtgen şeklinde ince bir kutu çıkararak. Bu katlanabilir bir kamera. Bir düğmeye bastı, edik ortasından akordeon misali bir mercek çıktı. Yani sana istediğin işi verdiler öyle mi? Olan biteni mi belgeleyeceksin? Hayır dedi. Bunu ekipman odasından aşırdım. Bana haftada üç gün hortlak sorguları sırasında Yimbrin'leri koruma görevi verildi. Aslında bu ilgi çekici olabilirmiş. Çılgınca şeylere kulak misafiri olabilirsin. Onların anlatacakları hiçbir şeye kulak misafiri olmak istemiyorum. Suçlarının ve seneler boyunca bizlere çetirdiklerin üstesinden geçmek. Mazide kalan şeylerin ısıtılıp ısıtılıp önüme getirilmesinden sıkıldım. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Ya sen? Ben de öyle dedim. Peki senin yeni görevin neymiş? Sana ne görev verdiklerini öğrenmeye can atıyorum. Muhteşem bir şey olduğundan eminim. Motivasyon konuşmacılığı dedim. O ne biçim şey öyle? Döngü döngü gezip insanlara kendimi anlatacakmışım. Yüzünü buruşturdu. Ama neden? Onlara ilham kaynağı olayım diye. Öyle çok güldü ki aslında biraz bozuldum. Hey o kadar da saçma değil dedim. Bu söyleyeceğim, sakın yanlış anlama. Tam bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ama bunu bir türlü anlayamıyorum. Ben de öyle ve işte bu yüzden benden istediklerini yapmayacağım. Gerçekten mi? dedi etkilenmiş bir halde. Peki ya ne yapacaksın? Başka bir şey. Aa anlıyorum. Gizemli işler. Evet. Bana söyleyecek misin? Gülümsedim. İlk söyleyeceğim kişi sen olacaksın. Planlarım konusunda... Emma'yı karanlıkta bırakmak istemiyordum. Fakat henüz doğru düzgün bir planım yoktu. Fakat en nihayetinde kafamda bir şeylerin şekillenip yüzeye çıkacağından emindim. Derken bir şey hakikaten yüzeye çıktı. Nehirin önce bir şap sesi, sonra da derin bir soluk alma sesi geldi. Klee balık canavarı diye bağırdı. Hepimiz sesin geldiği yöne döndük. Fakat ilk bakışta... Bir deniz yaratığı gibi görünen şey balık gibi solgun tenli, iri yarı bir adam çıktı. Kafası ve omuzları dışında her yeri suya gömülü vaziyette, su yüzeyinin altında kaldığından göremediğimiz bir şey sayesinde hızla yanımızda yüzüyordu. — Hey, oradakiler! diye seslendi adam. — Gençler durun! Adımlarımızı hızlandırdık ama her nasılsa adam hızımıza ayak uydurmayı başardı. ''Yalnızca size bir soru sormak istiyorum.'' ''Herkes dursun.'' dedi Milard. ''Bu adam bize zarar vermeyecek. Sen de tuhafsın değil mi?'' Adam ayağa kalkınca gerdanındaki bir çift solunkaç açıldı ve dışarı kara sular boşaldı. ''Benim adım İç.'' dedi adam. Zira tuhaf olup olmadığı sorusuna yanıt vermesine gerek kalmamıştı. ''Yalnızca tek bir işe öğrenmek istiyorum.'' ''Sizler Alma Pregri'nin vesayeti altındakilersiniz değil mi?'' ''Bu doğru.'' dedi Olive. Korkmadığını göstermek için hendeyin kenarında dikiliyordu. ''Yaşlanmadan nereye isterseniz gidebildiğiniz doğru mu?'' ''İç saatlerinizin sıfırlandığı.'' ''İki soru etti dede Eno. ''Evet doğru.'' dedi Emma. ''Anlıyorum dedi iç. Peki bizim saatlerimiz ne zaman sıfırlanacak?'' Biz derken kimden bahsediyorsun diye sordu Horus. Etrafındaki sularda dört kafa daha belirdi. Bunlardan ikisi sırtlarında yüzgeçleri olan iki genç oğlana aitti. Bir diğeri cildi balık pullarıyla kaplanmış bir kadındı. Sonuncusu ise başının iki yanında balıklarınkine andıran iri birer gözü olan çok yaşlı bir adamdı. Övey ailem dedi iç. Çok uzun zamandır... Bulanet olaşı hendekte yaşıyor ve hendeğin keli sularını soluyoruz. Manzara değişikliği zamanı geldi diye ciyakladı balık gözladı. Temiz bir yere gitmek istiyoruz dedi pullarla kaplı kazın. Bu hiç kolay değil dedi Emma. Başımıza gelen şey tamamen kaza eseriydi ve bizi öldürebilirdi. Umurumuzda değil dedi iç. Sırlarını kendilerine saklamak istiyorlar diye bağırdı yüzgeçli olanlardan biri. ''Bu doğru değil.'' dedi Milard. ''Sıfırlama anının tekrarlanıp tekrarlanamayacağını bile bilmiyoruz.'' Yımbırinler araştırmalarını sürdürüyor. Yımbırinlermiş. Kadın solungaçlarından karasular püskürttü. ''Öğrenseler bile asla bize söylemezler. Çünkü söylerlerse döngülerin terk ederiz ve geride efendilik edecekleri kimse kalmaz.'' ''Hey!'' diye bağırdı Claire. ''Bu söylediğin çok korkunç.'' Resmen hainlik dedi Brovin. Hainlik diye bağırdı iç. Kıyıya doğru yüzüp kendini yukarı çekerek kaldırıma çıktı. Sular göğsünden ayaklarına dek her yerini kaplayan uzun ve yeşil yosunları gözler önüne sererek vücudundan süzülürken adamdan uzaklaştık. Bu dillendirmesi çok tehlikeli bir kelime. Oğlanlar da kendilerini yukarı çekerek hendekten çıktılar. Kadın da onları takip etti. O da tepeden tırnağa yosun kaplıydı. Böylece suda yalnızca telaşlı daireler çizerek yüzen yaşlı adam kalmış oldu. Bakın dedim. Henüz konuşmamıştım ve ortalığı yatıştırabileceğimi düşünüyordum. Burada hepimiz tuhafız. Kavga etmek için hiçbir nedenimiz yok. Sen ne bilirsin ki çömez? Dedi kadın. Kendini bizim kurtarıcımız sanıyor dedi iç. Oysa şansı yaver giden şarlatanın tekinden başka bir şey değil. Sahte peygamber diye bağırdı olanlardan biri. Derken diğeri de ona katıldı. Sonra hep bir ağızdan sahte peygamber, sahte peygamber diye bağırmaya başladılar. Aynı esnada üç taraftan etrafımızı sarıyorlardı. Asla peygamber olduğunu iddia etmedim demeye çalıştım. Asla hiçbir şey olduğunu iddia etmedim. Mahallenin sıradan sakinlerinden düzünelercesi arkamızdaki binanın pencerelerinden sarkmış, bir yandan bağırıyor, diğer yandan da tepemize çöp yağdırıyordu. ''Siz o hendekte fazla kalmışsınız.'' diye bağırdı Eno. ''Beyinlerimiz kirlenmiş.'' Emma bir ateş yakmaya yeltendi ve de için suratına bir yumruk indirmeye hazır görünüyordu. Fakat diğerleri onlara engel oldu. Şeytanın arka bahçesinde adeta göz hapsindeydik. Ve meşru müdafaa bile olsa başka bir tuhafa zarar vermemiz çok kötü görünürdü. Hendeyin üzerinden sular damlayan sakinleri bizi ara sokaklardan birine çekilmeye zorladı. Sahte peygamber bağrışları sırrımızı ifşa etmemizi talep eden ısrarlara döndü. En nihayetinde arkamızı dönüp kaçmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Biz bir köşeyi dönerken bağrışları peşimiz sıra yankılanıyordu. Her ne kadar o andan sonrası biraz bulanık olsa da bir şekilde yolumuzu bulup kasabanın tehlikeli mahallelerinden uzaklaştık ve merkeze geri döndük. Fena halde sarsılmıştık ve Batum'un evi civarında kalabalığı yararak ilerlediğimiz sırada bize merhaba diyen ya da elimizi sıkan dost canlısı insanlar hepimize gerçek dışı geliyordu. Tüm o gönümsemelerin ardında ne vardı? Kaç tanesi içten içe bizden nefret ediyordu? derken kendimizi panapti döndü bulduk bir el hareketiyle tuhafların gümrüğünden geçtik sessizce merdivenleri çıkıp uzun koridor boyunca yürüdük kimsenin çatı çıkmıyordu herkes düşüncelere dalmıştı süpürge dolabına doluştuk sonra yalpaladık ve hafif bir sarsıntının ardından sıcak floride gecesine adımımızı attık soğumakta olan sıcak bir motor misali Kulübenin sivri çatısından hafif bir tıslama sesinin eşlik ettiği belli belirsiz bir buhar yükseliyordu. Ozon dedi Milard. 22 dakika, 40 saniye. Bayan Pregri'nin kollarını kavuşturmuş vaziyette bahçede dikiliyordu. Tam olarak bu kadar geç kaldınız. Ama hanımefendi dedi Claire, geç kalmak istememiştik. Kimse tek kelime etmesin diye tısladı Emma. Sonra daha yüksek sesle kestirmeden gelmeyi denedik ama yolumuzu kaybettik dedi. Hendekte başımızdan geçenlerden ötürü hala dehşet içinde olsak da yorgunluktan bitap düşmüş vaziyette bahçede öylece dikilip dakiklik ve sorumluluk sahibi olmak hakkında uzun bir nutuk dinledik. Arkadaşlarımın dişlerini gıcırdattığını duyabiliyordum. Bayan Preglin onu hayal kırıklığına uğrattığımız üst üste pek çok kez dile getirdikten sonra Kuş suretine bürünerek kanatlandı ve evimin çatısına konup oraya tünedi. Az önce ne oldu? Dedim alçak sesle. Yalnız kalmak istediğinde hep böyle yapar dedi Emma. Gerçekten sinirlenmiş olsa gerek. Yirmi iki dakika geç kaldığımız için mi? Son zamanlarda büyük baskı altında dedi Brovin. Ve acısını da bizden çıkarıyor dedi Hak. Bu hiç adil değil. Bana kalırsa şu anda Yimbri'inleri dinlemek istemeyen çok sayıda tuhaf vardı dedi oliv Fakat Bayan Pi en başından beri bizim onu dinleyeceğimize güvenmiştir. Yani bir şeyi elimize yüzümüze bulaştırdığımızda azıcık bile olsa o güveni alıp tüylerinin arasında münasip bir yere sokabilir dedi Eno biraz fazla yüksek sesle. Brovin ellerinden birini Eno'nun ağzına kapattı ve ikisi birlikte boğuşarak yere devrildi. Kesin şunu... Kesin şunu dedi Oli. O, Emma ve ben onları ayırmaya çalıştık. Ama o esnada biz de kendimizi yerde bulduk. Nefes nefes içmenlerin üzerinde oturmuş, nemli gece havasında terlemeye başlamıştık. Bu çok aptalca dedi Emma. Artık kendi aramızda kavga etmek yok. Ateşkes dedi Brovin. Eno başıyla onayladı ve el sıkıştılar. Herkes o günün olaylarını ardında bırakmak, olanları kısa bir süre için bile olsa unutmak istiyordu. Böylece eve girdik. Horace bize çalıntı meyve sebzelerden geri kalanla muhteşem bir yemek hazırladı. Ben de onlara Amerika'nın nesillerdir süre gelen televizyonun karşısında yemek yeme geleneğini anlattım. Arkadaşlarım gözlerini iri, iri açarak ekrana bakarken kanallar arasında dolandım. Bazıları kendilerini öylesine kaptırmıştı ki kucaklarında soğumakta olan yemeklerini tamamen unutmuştu. Home Shopping Network, köpek maması... Ve kadınlar için saç bakım ürünü reklamları, dini kanaldaki vaiz, yetenek yarışması programı, yabancı topraklardaki çatışmalar hakkında haber özetleri. Bunların hepsi onları eşit derecede yabancıydı. İnsanın evinde aralarından istediğini seçebileceği yüzlerce kanalının, ses sisteminin ve tam renkli bir ekranının olmasını şokunu üstlerinden attıktan sonra sorular sormaya başladılar. Bazıları beni gafil avladı. Star Trek'in eski bölümlerinden birine takılıp kaldığımız sırada hak, şimdiler uzay gemisi olan insanların sayısı fazla mı diye sordu. The Real Housewives of Orange County izlerken artık Amerika'da yoksul kimse yok mu diye sordu Brovin. Neden birbirlerine bu kadar kaba davranıyorlar dedi Olive. Bir araba reklamı esnasında bu gürültüye müzik mi diyorsunuz diye sordu Horus. Ben hızlı haber kanallarını geçerken Claire irkildi. Ve neden öyle bağırıyorlar diye sordu. Keyiflerinin kaçmaya başladığını görebiliyordum. Emma gergindi. Hak volta atıyordu. Ve Horace, kanepenin kolçağını boğarak öldürmek istercesine sıkıyordu. Bu çok fazla dedi Emma, el ayalarını gözlerine bastırarak. Çok gürültülü, çok hızlı. Hiçbir kanalda bir saniyeden daha fazla durmuyor dedi Horace. Başım döndü. Sıradan insanların çevrelerindeki tuhafları nadiren fark ediyor olmasına şaşmamalı dedi Erno. Beyinler erimiş. Eğer modern insanlar izliyorsa biz de izlemeliyiz dedi Milard. Ama beynimin erimesini istemiyorum dedi Brovin. milardonu onu hiçbir şeyin eriyeceği yok diye yatıştırdı. Bunu bir aşı gibi düşün. Biraz bile bu dünyanın daha büyük sürprizlerine karşı bağışıklık kazanmana yetecek. Bir süre daha kanal değiştirip durduk ama televizyonun uyuşturucu etkisi geçmeye başladı ve zihnim pek de hoş olmayan şeylere kaydı. The Bachelor'ın bir bölümle takıldığımız esnada içinde büyüdüğüm dünyayı ne kadar az anladığımı fark ettim. Hayatım boyunca sıradan insanlar beni hayrete düşürmüştü. Birbirlerini etkilemek için seçtikleri saçma sapan yollar, onları daha fazlasına teşvik ediyor gibi görünen vasat hedefler, rüyalarının banalliği, Sanki onlardan farklı düşünen, davranan, giyinen ya da hayaller kuran insanlar varlıklarını tehdit ediyormuş gibi daracık, kabul edilebilirlik paradigmalarına uymayan her şeyi ellerinin tersiyle iletiyorlardı. Büyürken kendimi böylesine yanlış hissetmemin en büyük nedeni buydu. İnsanların önemli olduğunu düşündüğü şeyleri aptalca buluyordum ve bu konuda konuşabileceğim kimsem olmadığından düşüncelerimi hep kendime saklıyordum. Bu sıradan dünyaya dönerken en büyük güvencem tuhafların dünyasında beni bekleyen bir evim olduğunu bilmekti. Fakat bugün şeytanın arka bahçesinde yaşadıklarım kendimi oraya da yabancı hissetmeme yol açtı. Bazılarının gözünde bir kahraman, bazılarının gözünde ise bir şarlatandım. Tıpkı evimde olduğu gibi orada da herkes tarafından yanlış anlaşılıyordum. Bir yandan da Simpsons'ı açıklamaya çalışıp, Diğer yandan aniden bastıran uykuya teslim olurken, uzun bir gün olmuştu, kafamın içinde adeta bir kilit açıldı ve görevlinin suratını daha önce nerede gördüğümü hatırladım. Kumandayı Eno'nun eline tutuşturdum, lavaboya gideceğimi söyledim ve koşarak üst kata çıktım. Odamın kapısını kapattıktan sonra Abe'in operasyon günlüğünü yatağımın altından çıkardım ve sayfaları çevirerek görevinin yüzünü aramaya koyuldum. Onu bulmam birkaç dakikamı aldı. Çok sayıda sayfa ve en az bir o kadar da yüz vardı. Ama nihayet başarmıştım. 1983 yılı kayıtlarından birindeydi. Fotoğraf eskiydi. Muhtemelen 1930'lardan ya da 40'lardan olduğunu düşündüm. Ama görevli bugün de tıpkı fotoğraftaki gibi görünüyordu. Demek uzun zamandır döngülerde yaşıyordu. Kayıtlara göre adı Lester Noble Jr. idi. Fotoğrafta yuvarlak siperlikli büyük bir şapka takıyor ve uysalca fotoğraf makinesine bakıyordu. Suratında bugünün erken saatlerinde gördüğüm korku dolu ifadeden eser yoktu. Büyük babamın görev notlarını okudum. Sonra fotoğrafı günlüğün sayfasına tutturan zımbaları gevşettim ve fotoğrafı cebime sokuşturdum. Koridorda Emma ile karşılaştım. Ben de seni bulmaya geliyordum dedi. Ve ben de seni bulmaya geliyordum. Yardımına ihtiyacım var. Bana doğru uzandı. Elbette söyle yeter. Yokluğumu hissettirme. Yalnızca bir ya da iki saat. Arka bahçeye dönmem gerek. Neden? Niçin? Açıklamaya zamanım yok dedim. Döndüğümde konuşuruz. Ben de geliyorum. Bunu tek başıma yapmalıyım. Kollarını kavuşturdu. Önemli bir şey olsa iyi olur. Öyle. Yani bence. Onu öptüm. Sonra sessizce merdivenlerden süzüldüm, garajdan geçerek dışarı çıktım ve bahçe kulübesine girdim. Bakanlık binasının lobisine döndüğümde gitmişti. Penceresi kapalıydı ve pencerenin arkasında kimse yoktu. Bir sonraki pencereye yanaştım ve orada çalışan kadına görevinin nerede olduğunu bilip bilmediğini sordum. Kadın kalın gözlük camlarının ardından gözlerini kısarak bana baktı. Kim? Şurada çalışan adam, Lester Noble. Lester Noble diye birini tanımıyorum dedi, dolma kalemini masasına uğrarak. Fakat yanımda çalışan delikanlı az önce günün geri kalanı için padyos etti. Eğer elini çabuk tutarsan onu yakalayabilirsin. Ha işte orada. Kadın lobinin diğer tarafına işaret etti. Arkamı döndüğümde görevlinin çıkışa doğru koşturduğunu gördüm. Kadına yarım ağzı teşekkür ettikten sonra görevliye doğru koştum, ve ona kapıdan çıkmadan az evvel yetiştim. "Lester Noble," dedim. Rengi atar gibi oldu. "Benim adım Stevenson ve yolumu kapatıyorsun." Beni tekleyerek aşmaya çalıştı ama geri adım atmadım. Fakat onun da olay çıkarmak istemediği ortadaydı. "Senin adın Lester Noble Jr. ve İngiliz aksanıyla konuşmaya çalışıyorsun." Fotoğrafını cebimden çıkardım ve görebileceği şekilde tuttum. Dona kaldı. Sonra fotoğrafı elimden kapı verdi. Başını kaldırıp benimle tekrar göz göze geldiğinde korkmuş görünüyordu. "Ne istiyorsun?" diye fısıldadı. Biriyle temas kurmak. Bakışları lobide dolandı. Sonra yine bana döndü. "Şu koridor boyunca yürü. İki dakika sonra benimle 137 numaralı odada buluş. Kimse birlikte yürüdüğümüzü görmemeli." Fotoğrafı elimden kaptım. Bu bende kalacak. Şimdilik. İki dakika sonra onunla 137 numaralı düz ahşap kapının önünde buluştum. Anahtarları az kalsın düşürecekti. Elleri titriyordu. Bizi çeli girer girmez kapıyı arkamızdan kapatıp kilitledi. O da küçüktü ve duvardan duvara, yerden tavana karton dosyalarla doluydu. Bak çocuk dedi. Ellerini birbirine bastırmış vaziyette bana dönerek. Ben suçlu falan değilim tamam mı? İngiliz aksanı kaybolmuş... Güneyliler gibi hafifçe genizden konuşmaya başlamıştı. Amerika'da bazı kötü insanlar var ve beni bulmalarına izin veremem. Buraya geldiğimde adımı değiştirdim. Eski adımı tekrar duyacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Oradaki gölgeler buradakilerden o denli mi kötüydü diye sordum ona. Kötülerdi ama orayı terk etmemin nedeni gölgeler değildi. Asıl sorun tuhaflardı. Hepsi aklımı kaçırmış. Nasıl? Lester başını iki yana salladı. Seni buraya getirerek en az yüz kuralı çiğnemiş oldum. Eğer bir dosya istiyorsan tamam. Fakat hikayelere zamanımız yok. Pekala dedim. Gölge avcıları hakkında eline ne var? Lester tereddüt etti. Kim? Kimden bahsettiğimi bildiğinden anım gibi eminim dedim. Ve ona Eib'in görev raporundan öğrendiklerimi anlattım. Raporda yazana göre Lester... Döngüsü yağmalanıp Inbury'si e öldürelene kadar Alabama, Aniston'daki 5 Ocak 1935 döngüsünde yaşamıştı. Abe ve H. onu günümüzdeki bir motelde, o zamanlar 1983 yılıydı, ani yaşlanma tehlikesiyle burun buruna bulmuştu. Onu güven içinde başka bir döngüye nakletmeyi başarmışlardı. Daha sonra İngiltere'de kendi başının çaresine bakmış olmalıydı ki bunun da başlı başına yürek parçalayıcı bir hikaye olduğuna şüphe yoktu. Ama ne benim o hikayeyi dinlemeye zamanım vardı ne de o söyleyeceklerimi bitirdiğimde başından geçenleri anlatabilecek gibi görünüyordu. Tüm bunları nereden biliyorsun diye sordu Lester. Sanki kendini kötü haber hazırlıyormuş gibi bütün vücudu kaskatı kasılmıştı. Ey büyük babamdı dedim. Sana benden mi bahsetti? Sesi gittikçe yükseliyordu. Onu gerçekten korkutmuş gibiydim. Pek öyle olmadı dedim. Bak endişelenmene gerektirecek hiçbir şey yok ve o kadar ayrıntıya girmemize de gerek yok. Burada olmamın nedeni geçmişini kurcalamak değil. Yalnızca eğitilen adamla bağlantı kurmak istiyorum. Sen onunla zaman geçirdin. Burada mabedin kalbinde çalışıyorsun. Aradaki bağlantıyı ima etmek için ellerimle havada küçük daireler çizdim. Tek şansım sendin. Derin bir oh çekti. Biraz olsun rahatlamıştı. Kollarını göğsünde kavuşturdu ve raflardan birine yaslandı. Bana kart falan vermediler dedi. Ve vermiş olsalardı bile tüm bunlar çok uzun zaman önceydi. Dosyalarında bir şeyler bulabileceğini umuyordum dedim. Yimbri'nler onlarla bir şekilde irtibat kuruyor olmalıydı. O halde neden Yimbri'nlere sormuyorsun? Şimdi biraz fazla rahatlamış gibiydi. Pek kimselere duyurmak istemiyorum. Ama eğer mecbur kalırsam elbette onlara sorarım ve beni onlara gönderenin Lester Noble Jr. olduğunu da söylerim. Kaşlarını çattı. Öyle olsun dedi ters ters. Bakalım elimde neler varmış. Arkasını döndü ve işaret parmağını dosyaların üzerine gezdirerek duvar boyunca yürümeye başladı. Rafların birinden bir klasör aldı ve kendi kendine mırıldanarak dosyanın içindekileri karıştırdı. Sonra başka bir duvarın ve başka bir rafın önünde durdu ve iki klasör daha seçti. Başını iki yana salladı, dosyaları kolunun altına sıkıştırdı ve aramaya devam etti. Birkaç dakika sonra yanıma geldiğinde elini bana doğru uzattı. Avucunun içinde eski bir kibrit kutusu vardı. Bu nedir dedim. Elimizde ne varsa o. Kibrit kutusunu aldım. Sanki birinin cebinde... Uzun zaman geçirmiş gibi kenarları kıvrılmıştı. Dış yüzeyi bomboştu. Fakat içinde bir Çin restoranının reklamı, adresi, rastgele yan yana dizilmiş gibi görünen bazı rakamlar, harfler ve kurşun kalemle yazılmış, okuduktan sonra imhadiniz diye bir not vardı. Görünüşe bakılırsa biri talimatlara aldırış etmemişti. Şimdi, Lister fotoğrafını elimden kaptı. Şu elindekiyle buradan çıkıp gitmene izin vermek şöyle dursun, Sırf seni bu odaya aldığım için kovulabileceğimi düşündüğümde bunun adil bir değiş tokuş olduğunu söyleyebilirim. Bu yalnızca eski bir kibrit kutusu dedim. Bununla ne yapacağım? Orasını sen bulacaksın. Kapıya gittiği, kapıyı açtığı odadan çıkmamı bekledi. Şimdi benim için bir iyilik yap ahbap dedi geri dönen nizak zanıyla ve tanıştığımızı unut. Arka bahçeye öyle bir telaşla ve kararlılıkla arşınladım ki kim olduğumu bilen insanlar bile beni durdurmaya cesaret edemedi. Betim'in evine vardım, merdivenleri koşar adım çıktım, koridor boyunca koşarak, üzerinde yalnızca E. Nokta ve vesayeti altındakiler için yazan kapının önünde durdum. İçeri daldım ve bir an sonra resmen arka bahçemin çimlerine tükürüldüm. Serseme döndüğümden. Oturma odamın pencerelerinden süzülen televizyonun titrek ışığında çekilgelerin ve kurbağaların ahenkli şarkılarına kulak vererek bir an için öylece durdum. Bayan Piregrin çatıda tünediği yerden ayrılmıştı. Haliyle kimse döndüğümü görmemişti. Kendimi ayırabileceğim biraz daha zamanım vardı. Bahçeyi aşarak iskeleye çıktım. Ucuna kadar yürüdüm ve oracağa oturdum. Burası biraz mahremiyete sahip olabileceğim aklıma gelen tek yerdi. Ve eğer birileri bana bakmaya gelecek olursa yaklaştıklarını duyabilecektim. Cep telefonumu ve kibrit kutusunu çıkardım. Ve EYÇ'e ulaşmak için onu nasıl kullanabileceğimi düşünmeye başladım. Telefonumun ekrana dokunarak yaptığım birkaç dakikalık araştırma sonucunda şu bilgilere ulaştım. Adresin altındaki garip görünümlü harf ve rakam silsilesi 1960'lı yıllarda kullanımdan kalktığından artık aranması mümkün olmayan alfanumerik bir telefon numarasıydı. Kibrit kutusuna reklam veren restoranın adını aramaya denedim. Ve talih yüzüme güldü. Restoran hala faaliyetteydi. Günümüzde kullandıkları telefon numarasını buldum ve restoranı aradım. Sanki çağrı yabancı bir ülkeye yönlendiriliyormuş gibi bir dizi klik sesinin ardından telefon çalmaya başladı. Ve huysuz bir erkek tarafından yanıtlanana dek on ya da yirmi defa çaldı. Evet. E içe arıyorum. Ben... Hat kesildi. Telefonu suratıma kapatmıştı. Tekrar aradım. Bu defa telefonun iki defa çalması yeterli oldu. Yanlış numara. Ben Jacob Portman. Bir duraksama oldu. Telefonu kapatmadı. E Portman'ın torunuyum. Diyorsun. Nabzım hızlandı. Numara iş görüyordu. Büyük babamı tanıyan biriyle konuşuyordum. Belki de konuştuğum E için ta kendisiydi. Kanıtlayabilirim. Diyelim ki sana inandım dedi adam. Belki inanırım, belki de inanmam. Fakat inansam bile Jacob Portman benden ne isteyebilir ki? Bir iş. İşi ilanlarına bakmayı dene. Senin yaptığın türden bir iş. Çapraz bulmaca mı çözmek istiyorsun? Ne? Ben emekli oldum evlat. O halde eskiden yaptığım türden bir iş. Abe ve diğerleriyle birlikte. Sen o konuda ne bilirsin ki? Aniden savunmaya geçmişti. Çok şey biliyorum. Eybin operasyon günlüklerini okuyorum. Age oturduğu sandalyeden kalkmış gibi metalik bir gıcırtı ve ardından da bir homurt duyuldu. Ve... Ve yardım etmek istiyorum. Dışarıda hala gölgelerin olduğunu biliyorum. Belki sayıları pek fazla değil. Ama biri bile ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca yapılacak başka işler de var. Pek yardımsever bir çocuk olmalısın evlat. Fakat artık faaliyette değiliz. Neden? Ev öldüğü için mi? Yaşlandığımız için. Bir özgüven dalgası benliğimi istila ederken. O halde dedim. Tekrar faaliyete geçeceğiz. Bize yardımcı olabilecek arkadaşlarım var. Yeni bir nesil. Bir mutfak dolabının kapağını çarparak kapandığını ve bir çay kaşığının fincanın içinde şıngırdadığını duydum. Hiç kendi gözlerine bir gölge gördün mü? Gördüm ve onları öldürdüm. Öyle mi? Ruhlar kütüphanesi hakkında anlatılanları duymadın mı? Peki ya şeytanın arka bahçesi savaşını? Son olaylardan haberdar olduğumu söylenemez. Eybin yaptıklarının aynısını yapabiliyorum. Onları görebiliyorum. Kontrol edebiliyorum. Belki de içeceğini öpüdürük yudumladı. Belki de senin hakkında kulağıma gelen bazı şeyler olmuştur. Öyle mi? Evet. Tecrübesizsin. Sınanmamışsın. Bildiğini okuyorsun ve bu. Bizim mesleğimizde göz açıp kapayıncaya dek nalları dikme neden olur. Dişlerimi sıktım ama sesimi yükseltmeden sakin bir ses tonuyla konuşmayı başardım. Öğrenecek tonla şeyim olduğunu biliyorum ama verebileceğim tonla şey olduğunun da farkındayım. Ciddisin ha? Sesi kulağı hem eğlenmiş hem de etkilenmiş gibi geliyordu. Öyleyim. Pekala. Bir iş görüşmesini hak ettin. Bu zaten bir iş görüşmesi değil miydi? Güldü. Yanına bile yaklaşamaz. Tamam o halde şimdi ne? Tekrar arama. Ben seni ararım. Hat kesildi. Eve aldım Oturma odasındaki arkadaşlarımın yanından koşarak geçerken onlara el salladım. Bir zombi filmi izliyorlardı. Ve Emma yerinden fırlayıp... Beni boş otak odalarından birine dek takip etti. Önce bana sımsıkı sarıldı ama sonra göğsümü dürttükledi. Konuşmaya başla Portman. Ebin eski ortaklarından biriyle irtibat kurdum. Az önce onunla telefonda konuştum. Beni serbest bıraktı ve gözleri fal taşımış açılmış vaziyette geriye doğru bir adım attı. Ben de inandım. Ciddiyim bu adam yani H. Uzun yıllar boyunca büyük babamla çalışmış. Birlikte sürüyle operasyona çıkmışlar. Fakat artık yaşlanmış ve yardımımıza ihtiyacı var. O noktada biraz abartmış olabilirdim. Ama yalnızca biraz. E için yardımımıza ihtiyacı vardı. Sadece önce buna ikna edilmesi gerekiyordu. Ne konuda? Bir operasyon hakkında. Burada, Amerika'da. Eğer yardıma ihtiyacı varsa, Amerika'da bizim Yimbrain'lerimizin hükmü geçmiyor ve görünüşe bakılırsa Amerika'nın kendine ait Yimbrain'leri de yok. Nedenmiş? Bilmiyorum Em, bilmediğim yüz binlerce şey var. Fakat Abe'in döşemelerin arasına gizlediği o kapıyı yalnızca benim bileceğim bir parolayla kilitlediğini biliyorum. Ve operasyon günlüğünü de sırf ben bulayım diye orada bıraktı. Eğer senin günün birinde buraya gelebileceğine dair herhangi bir fikri olsaydı, onu senin bulmanı isterdi. Bir şeylerle mücadele eder gibi bakışlarını kaçırdı. Kafamıza göre operasyona çıkamayız. Bayan Prager'in buna asla izin vermez. Biliyorum. Gözlerini benimkilere dikti. Ne operasyonuymuş bu? Henüz bilmiyorum. Eş irtibatı koparmayacağını söyledi. Yimberinlerin sana verdiği görevden gerçekten hoşlanmadın ha? Evet. Hem de hiç. Bence görevinde başarılı olurdun. Az önceki epey motive edici bir konuşmaydı. Yani var mısın? Sırıtışı yüzüne yayıldı. Hem de nasıl?